Dört mezhepten bir mezhebin fıkhi ile amel etmektir. Nakşibendi-i Saliki, itikadi meselelerini en güzel bir surette düzelttikten sonra, dört mezhepten biriyle amel etmek için fıkhi hükümlerini öğrenmelidir. Tarikati Aliye'de bu temeldir. Allah Teala, müctehid imamlarımızın sırlarını yücelsin. Ruhlarını mukaddes ve merkatlerini tenvir eylesin.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 Kaldı ki zayıf bir sözle amel etmek hiç mümkün değildir. Nakşibendi tarikatının faydası, gayesi, bidatlerden sakınmakla kalbi temizlemektir. Müntesibi, tashihi itikad ve dört mezhepten birisi üzere amelinin teallümünü ikmal ettikten sonra kalbinin temizlenmesine başlar. Binaenaleyh,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 Bin melek şahit olsalar bile yine salik maslahata binaen kıyas ve keşfin tevili kapısını kapatmalıdır. Şeriata muhalif olan reddedilir. Bundan bilindi ki muhalif bütün haller en uzaklaştırıcıdır. Tart olunmasına sebep de yine o ehli sünnet itikadına, mezheplerine muhalefettir. En çok ümit müctehitlerin şerî kıyasla tevilleri ve maslahat gördükleri yoldadır. Zira bizler müçtehit değiliz. Nitekim i̇bn Salah, İmam Nevevi, hicretin dördüncü asrından itibaren içtihadın kesilmiş olduğuna hükmettiler. O halde içtihad kesilmiştir. Haşiye 22 İmam Nevevi, i̇bn Salah ve Şafi'i mezhebinin muhakkiklerine göre dördüncü asırdan itibaren müçtehit yoktur. Her halde içtihadın kendisi değil,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 Hatta nefsimizi umum işlerde töhmet altına almaya mecburuz. Bilhusus yasaklarda hiçbir suretle taviz verilemez.